Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazreti Muhammed'in örnekliği çerçevesinde sunduğumuz sunumların bugün 10'uncusunu yapacağız inşallah. Her şeyin başına İslam patenti yerleştirmek. Yani ne demek? Allah'ın dininin ismi olan İslam'ı Allah'ın dininden olmayan her şeye yerleştirip batmak. Böylece farklı bir çizgi getirmek. Geçmişten günümüze gelen en büyük yanlışlardan biri her şeyin başına İslam patenti yerleştirmektir. İslam'ın Allah'ın dininin ismi olduğunu biliyoruz. İslam'ın Allah'ın insanlara sunduğu barış, huzur, esenlik dini yani düzeni olduğuna ilişkin bundan önceki bölümlerde açıklamalar yaptık. Allah'ın dinine ilişkin bilgiler hükümler Allah tarafından gönderilen ayetler ile belirlenir. Yani biz Allah'ın dinin nereden ne şekilde oluşur diye bir soru sorsak kendimize hemen en basit cevabımız hiçbir şey bilmesek de şöyle deriz. Allah'ın gönderdiği ayetlerden oluşur. Allah'ın gönderdiği ayetlerden belirlenen, ortaya çıkan bütün bilgiler bilmemiz gereken şeyler ve bizim yapıp yapmayacağımıza ilişkin hükümler Allah'ın dinini oluşturur. Ayetlerin dışında insanlığın barışı, huzuru, esenliği için ortaya konulan bilgilerin, hükümlerin İslam sayılması zordur. Öyle ya, yani mesela Allah'ın dininin adı İslam, İslam kelimesi Anlam olarak barışı, huzuru, esenliği ortaya çıkarıyor. Ve bu yönde gelen barışın, huzurun, esenliğin Allah tarafından tarif edildiği bilgiler ve bunun nasıl sağlanacağına ilişkin hükümler ayetleriyle belirlenerek İslam dinini oluşturuyor. Ama biz hayatta şunu görüyoruz. İnsanlar da barış, huzur, esenlik adına bilgiler üretebilir, hükümler ortaya koyabilir, kendilerine göre kurallar oluşturabilir. Nitekim bugün dünyanın dört bucağında barış için, huzur için, esenlik için fikir ortaya koyan birçok fikir adamı, siyasetçi, sosyolog, hukukçu ve politikacı var, bilim adamları var, Müslüman olmayan din adamları var. Biz çok insan var. Bunlar da kendilerine göre aklı selim olarak akıllarını muhakemelerini kullanarak iradelerini kullanarak arzuladıkları barışı, huzuru, esenliği tarif eden kitaplar yazıyorlar, fikirler ortaya koyuyorlar, bilgiler sunuyorlar. Bunun için hükümler ortaya koyuyorlar. Şimdi bütün bu bilgilerin ve hükümlerin yani insanların ortaya koyduğu bilgilerin ve hükümlerin İslam sayılması zordur. Çünkü İslam, Allah'ın gönderdiği ayetler ile teşekkür eden bilgilerin ve hükümlerin topluluğudur. İnsanların barışı, huzuru, esenliği adını akli serin duyularla, akla, mantığa, insanlık fıtratına uygun düşünceler, hükümler üretseler, üretilen bu düşüncelerin, hükümlerin İslam dinine ait olduğu düşünülemez. İddia edilemez. Nitekim kimse de iddia etmiyor. İnsanlık tarihinde insanların barışı, huzuru, esenliği için dünyanın çeşitli ülkelerine fikir üreten, bu yönde mücadele veren insanlar vardır. Onların mücadeleleri insanlığın gelişiminde mükemmel örnekler oluşturulmuştur. Çağımıza en yakın mücadele örneği, Amerika'da siyah-beyaz arasındaki farklılıkların giderilmesi üzerine olmuştur. İkincisini sayılan Siyah insanın mücadelesine katılan beyaz insanlar da insanların hangi renkten, hangi ırktan ulusu olsun birlikte barış, huzur, esenlik içinde yaşamalar için üretilen düşünceler, hükümler tarihin satırlar arasına girmiştir. Doğudaki kas sistemleri, Orta Doğudaki aşiret sistemleri, kadın erkek eşitliği üzerine geliştirilen düşünceler, insanların insanlık üzerine geliştirdiği insani değerlerdir. Bu değerler, insanın yaratılış fıtratı üzerine yürüyen, küreleştirici anlayışlara karşı verilen en büyük mücadelelerdir. Hemen herkes bu tür mücadelelerin yanlış olduğunu iddia edemez. Herkes bu mücadelelerin yanında, akliseliğin bir duyguya sahipse, fikirleri açıksa, o mücadelelerin yanında olur. Bugün kapitalist sistemin sömürdüğü toplumların özgürlük arayışlarına destek veren insanlar vardır. Devletleri toplumları sömürse de devletlerine karşı çıkarak sömürülen ülkeler lehine hareket eden, mücadele veren hatta bu uğurda canını veren insanlar vardır. Yani bugün Amerika, Avrupa dünyayı sömürmeye çıkıyor ama bir bakıyorsunuz Amerikalı, Avrupalı insanlardan bazıları bu sömürüye karşı çıkıyor ve sömürülen ülkelerin lehine ve sömürülen toplumların lehine hareket ediyor onlarla birlikte mücadele veriyor. Orta Doğu'daki hakları elinden alınan Filistin halkının yanında onlara katılan nice batılı insan vardır. Halkın üstüne yürüyen tankların önünde durup hayatını kaybedenlerden tutun da yazdıklarıyla çizdikleriyle sömürgeci devletlere karşı çıkan insanların insanlık mücadelesi göz ardı edilemez. Ancak insanların huzuru, barışı, esenliği adına yapılan bütün bu mücadeleri İslam patentiyle vurgulamak farklıdır. Onları güzel bir mücadele örneği olarak algılamak farklı, onlara İslam patenti vurmak farklıdır. Barışa, huzura, esenliğe yürüyen her türlü düşüncenin, mücadelenin değeri elbette büyüktür. Fakat insani değerlerle yapılan mücadeleleri, İslam'la bütünleştirmek, İslam düşüncesi, İslam mücadelesi olarak nitilemek ayrı bir şeydir. İnsanlığın adına bilimin ürettiği tüm gelişmeler, felsefe, edebiyat, sosyoloji, siyaset adına üretilen düşünceler, hükümler, insanlığın kazanımları olarak tarihimize geçer. Yaratılışının gereği insan düşünme, mantık kurma, iradesiyle karar verme duygularıyla hayal kurma hakkına sahiptir. İnsanın yaratılışındaki bu özellik insanların oluşturduğu düzenlerle engellenmiştir çoğu yerde. Bugün hem tarihe, hem de günümüze baktığımız zaman, ne olmuştur? Allah'ın insana yaratılışında verdiği akletme, muhakeme kurma, iradi kararlarıyla özgürce karar verme haklarını kurulan düzenler, sistemler engellemiştir. Eğitim düzenleri, yasal düzenler, din, felsefe, ideoloji üzerine yapılan eğitimler, insanların tekelci düşünceler üret üzerine yetiştirilmesini esas almışlardır. İnsanın yaratılışındaki özellikler, doğrusunda özgürce düşünmesinin önüne geçen bütün sınırlamalar insanlar tarafından insanlar için üretilmiştir. Bugün insanların özgür düşünmesini engelleyen her türlü düşünce yine insanlar üzerine, yine insanlar için üretilmiştir. Bugün dünyadaki sistemlere bakınız. Hangi sistem olursa olsun? bir eğitim düzeni oluşturuyorsunuz insanları yetiştirmek için, bir toplumsal düzen oluşturuyorsunuz insanları adalet içinde yönetmek için, bir hukuksal düzen oluşturuyorsunuz insan arasında adaleti sağlamak için, bir şiir, bir edebiyat, bir müzik üretiyorsunuz yine insanların mutluluğu ve refah için, onlara zenginlikler kazandırmak için veya dini için gereken düşünceleri geliştirmeleri yapmak için fikirler üretiyor. Yine insanlar için. Ama bu ürettiklerinde insanların düşünmesine, akletmesine, fıketmesine ve özgür iradesiyle karar vermesine engel olacak anlayışlar ortaya koyuyor. Sonuçta bu noktaya varıyor. Kurumsallaşıyor. Kurumsallaştıktan sonra insanların aklını, muhakemesini ve iradesini küreleştiriyor. Aman için yine insanlar için. İnsanlık için. İnsanların ürettiği sınırlamalara karşı, insanların mücadelelerin özünü, ruhunu, yapısını oluşturan tüm düşünceler, insan aklına, mantığına, iradesine karşı yapılmış, akli, mantıki, iradeyi gelişimlerine sunulmuş. İnsanlık tarihimizde, insanların, insanlara karşı mücadeleleri sonucu bugüne kadar gelen düşünceler, dünyadaki bütün düşünceleri oluşturuyor. Bilim de, felsefede, sosyolojide, ideolojide, teolojide yani din bilimlerinde, siyasi egemenlikleri oluşturan devlet anlayışlarında, devlet uygulamalarında günümüzde oluşan her şey ayrıntılarıyla incelendiğinde doğru da yanlış da görülebilecek unsurlar taşır. İnsan üretimlerinin, mücadelesinin sonucunda oluşan değerlerin Allah'ın insanlara gönderdiği bilgi ve hükümlerle özleştirilmesi mümkün değildir. Çünkü insanların öğrettiği her şey içinde doğruları barındırıyor, yanlışları barındırıyor. Ama Allah'ın insanlara gönderdiği bilgilerin ve hükümlerin yanlışları barındırması mümkün değil. Aksine, insanları yanlışlardan uzaklaştıran sürekli doğruda tutmaya yönelik hükümler ve bilgilerden oluşuyor. İnsan öğretimlerinin hepsi İnsanın yaratılış özelliklerine sahiptir. İnsanın yaratılış özellikleri acelecilik, eksiklik, yanlışlık, duygusal tatminlik taşır. Hepimiz öyleyizdir. Yani insan olarak baktığımız zaman aceleciyizdir. Allah biz öyle tarif ediyor. İnsan acelecidir diyor. Eksikliklerimiz vardır. Yanlışlıklarımız vardır. Duygusal tatminlik taşır yaptıklarımız. Yani bir şeyleri okuruz, inceleriz, araştırırız, sonuçlara varırız. Bir şeyleri yazarız, çizeriz, işte bir şeyler üretiriz sonuçta, yaparız, uygulamaya sokarız. Bütün bunlar sonucunda kendi içimizde bir tatminliğe ulaşırız. Hiçbir insan aklıselim düşündüğünde yaptığı üretimlerin kesin sonuç olduğunu iddia etmez, de. Yani birebir, çok samim bir dille, tamam mı? Bu şeyleri ürettik, bu sonuçlara vardık, bunları yaptık. Peki bu kesin mi? Yani kesin doğru mu bunlar? Yani mutlaka burada artık tartışılmaz dediğimiz, mutlaka eksik olduğu iddia edemeyeceğimiz, yanlış olduğunu iddia edemeyeceğimiz bir husus mudur? Dediğimiz zaman hayır, haşa. Biz insanız der ve neye teslim oluruz? Yaptığımız şeyin kesin sonuç olmadığına, eksiklik olduğuna, ve insani zaaflarımızı taşıdığını söyleyerek insanlığın getireceği, insani zaafların getireceği bir eksiklik olgusunda sonuçlar olduğunu söyleriz. Edindiği kültürü, insan, bilimsel gelişmeler, insanların sonuçlarına göre ürettiği tüm düşünceler, kültürler, bilimsel bulgular geliştikçe hepsi değişiyor ve değişecektir. Çünkü her birisi insanın kültürüne göre gelişiyor. Her bir sonuç, ulaştığı sonuçlara göre değişiyor. Bugün eğer bilimde bir gelişme varsa, bugüne kadar gelişen bilimin sonucudur. Bugün de eğer bir kültürel gelişme varsa, bugüne kadar gelişen kültürün sonucudur. ve bugünkü sonuçlarda yarının kültürlerini, yarının bilimsel vurgularını geliştirecektir. Dolayısıyla bir merdiven basamağı gibidir. Merdiven basamağının Son basanı, basamağını biz bilmiyoruz. Yani eğer bugün bir kültürün doruk noktasını veya bir bilimin doruk noktasını düşünsek doruk noktası nedir, neresidir diye sorsak kendimize bunu bilemeyiz. Ama merdivenin kaçıncı basamakta olduğunu da bilemeyiz. Yani biz bugün bilinmesi gereken şeylerin ne kadarını bildik bulunması gereken bilimsel bulguların ne kadarını bulduk bunu da bilemeyiz. Ama bir merdiven basamağına yapışırız Oradan yukarıya doğru tırmanmaya başlarız. Neresindeyiz? Başında mıyız? Ortasında mıyız? Sonunda mıyız? Bunu bilemeyiz. O nedenle insanın ürettikleri mutlak, kesin sonuçlar, fikirler, hükümler değildir. Mutlaka insandaki zaafları taşıyan ve insanın beş dursuyla algıladığı hayatla ilgili, dünyayla ilgili ürettiği bütün düşünceler, kültürler, bilimsel bulgular değişecektir ve gelişecektir. Onun için hiçbir insan, hiçbir bilim adamı veya hiçbir fikir adama mevcut içinde bulunduğu konuma son diyemez. Zaman içinde kendini yenileyen, öncesinin yanlışını ortaya koyan gelişmelere sahiptir. Bu durum insanın gerçeğidir. İnsanın varoluş gerçeğidir. İnsanın fıratı fıratına ait gerçeğidir. İnsanın dünyadaki yaşamının gerçeğidir. Bunu değiştiremeyiz. Ancak Allah'ın insanlara gönderdiği bilgiler, eksiklik, yanlışlık, duygusal tatminlik taşımaz. O sondur. Allah neyi gönderdiyse, bilgi olarak o sondur. Hüküm olarak neyi gönderdiyse o sondur, sonuçtur. İnsanların yaşamına barışı, huzuru, esenliği esas alan Allah'ın gönderdiği bilgiler, hükümler, eksikliklerden, yanlışlıklardan, duygusallıklardan uzaktır. Halbuki insan e, ürettiği düşüncelerin eksikliğinin, yanlışlığının farkına varmadan aklının, mantığının yattığı fikirlerle, hükümlerle, duygusal tatminliğe ulaşır. İşte okur, okur, okur belli bir sonuca varır. Der ki bu benim artık ulaştığım bir sonuçtur ve bundan mutluluk duyar. İşte ayetleri okur, ayetlerden birçok şey anlar. Kur'an'ı anladığını düşünür ve o anladığı, algıladığı Kur'an'ın anlayışıyla Kendisine bir mutluluk kazandırır. Hayatında mücadele verir. Yaşamına Allah'ın kitabından, Allah'ın ayetlerinden öğrendikleriyle belli bir yaşam çizgisi çizer ve adına İslam der ve bundan bir mutluluk diyor. Araştırmalar yapar. Bu araştırmalarla belli sonuçlara ulaşır. Kendine göre bunlardan bir tatminle, bir mutluluğa ulaşır. Bu uğurda inancı doğrusunda gerekirse canını da verir. Ulaştığı sonuçlara göre bu böyle olmalıdır der ve bunun için mücadeleye girişir ve bu mücadelenin sonunda gerekirse canını da verir. Duygusal tatminkarlığa ulaşan insan, ürettiği fikirleri, hükümleri tartışmak istemez. Yani bir insan sonuçta duygusal bir tatminliğe ulaştığı zaman tartışmak istemez. İşte bugünkü hal budur. Müslümanların konumu budur. Yani içinde yaşadığımız toplumda, dünyada veya geçmişte. Herkes kendine göre bir duygusal tatminle ulaşır. Bilgilerinde bir sonuca ulaşmıştır. Hükümlerinde bir sonuca ulaşmıştır. Okuduğu, incelediği, araştığı, sorduğu, soruşturduğu noktalarda sonuca ulaşmıştır. Ve duygusal tatminle ulaşmıştır. Duygusal tatminle ulaştığı noktaya insan ister istemez bilinç altında son der. Ama son değildir aslında. İşte o ister istemez bilinç altında ulaştığı tatminsel, Noktaya son dediği için de ısrar eder. Bu sonuçtur der. Yani bu doğrudur, bu kesindir diye ifadeler kullanmaya başlar. İfadelerini sertleştirmeye başlar. İster Allah'ın kitabından öğrendikleriyle olsun, ister tarihten öğrendikleriyle olsun, ister kendi üretimlerinde çabaların sonucunda bir şeylerin sonucuna var, vararak olsun, sonucuna vararak olsun sonuçta şunu söyleyecektir: Ben bu konuda tatminim, ben bu konuda kesinim, ben bu konuda mutmain oldum bundan başka gerçek yok demeye başlayacaktır. Ve burada da kendi canını verir. İşte mesela 70'li yıllarda, yaşımız gereği söylüyorum, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, o günkü düşünce yapısına göre, o günkü çerçeveye göre, o günkü fikirlerin ortaya konmuş macerasına göre, bugün çoğunu eksik gördüğümüz, çoğunu yanlış gördüğümüz fikirler için, düşünceler için insanların çoğu hayatını verdi. Ve biz onlara o günlerde şehit dedik, bugün de şehit diyebiliriz. Yani bu mücadelenin şehitleridir diyebiliriz. Ama o günkü düşüncelere bugünün gözüyle baktığımız zaman, o günkü fikirlere bugünün gözüyle baktığımız zaman, o günkü sonuçlara bugünün gözüyle baktığımız zaman, çoğunu yanlış görüyoruz. Çoğunu artık o şekilde düşünmediğimiz söylüyoruz ama o dönemlerdeki insanların ki hayatlarına verdikleri bu düşünceler için duygusal tatminlikleri söz konusudur. Artık bu yolda, bu davada. Bu şekilde mücadele gerekirse canını veririm mücadelesi vardır demektedir. Ve o sonuca ulaştığı zaman da tartışmak istemez. Duygusal tatminkarlığa ulaşan insan ürettiği fikirleri, hükümleri asla tartışmak istemez. Kesin sonuç değer. Ulaştığı sonuçları doğru kabul ederek hayatını veren insan bazen istemese de yanlış yollara sapabilir. Ki sapmıştır da. Çünkü insandır. Ama yanlış yolda olduğunu düşünmez. Fikirden mücadeleye, mücadeleden savaşa doğru yürüyen insanlık mücadelesinde Allah'ın koyduğu ilkeler, kurallar çerçevesinde olmazsa zulme de sapabilir. Çünkü insan kendi ürettikleriyle, kendi algıladıklarıyla bir mücadeleye, bir mücadeleden savaşa doğru yürüyor ise Allah'ın koyduğu ilkeler, kurallar o mücadele içerisinde egemen değilse insan zulme sapabilir nitekim bugün geçmişte ve günümüzde dünyadaki birçok insanın İslam adına yürürken bile yaptığı şeylere baktığımız zaman bunların Müslümanlıkla alakası yok, bunların İslam'la alakası yok dediğimiz olaylar vardır. Ama bunu yapan insanlar için, o insanlar için duygusal bir tatminlik vardır. Ancak bu şekilde Allah'ın yolunda savaştığını, Allah'ın yolunda mücadele verdiğini bu şekilde gereken görevlerini yaptığına, inancına dair bir tatminkarlık vardır. İnsanın aklına, mantığına, duygularına hakim olan nefret, intikam hissi ne yaparsa yapsın, haklılık payı doğurur. Özellikle günümüzde Müslümanların büyük bir yenilgi içerisinde 19. asra girdiği, 20. asra yaşadığı Hatta 21. Asya girdiği dönemde toprakları işgal edilmiş, yeraltı, yeryüzü kaynakları ele geçirilmiş, toplumları kölelik zincirine bağlı kalınmış ve Müslümanların iktidarları yıkılmış, akılları işgal edilmiş, mantıkları işgal edilmiş bir ortamda. Anasından doğduktan sonra biraz yaşamaya başlayınca, eğer biraz Müslümanca düşünmeye başlarsa hemen karşısında, hemen evinin dibinde, hemen sokağın başında, hemen sokakta, caddede, etrafında, Allah düşmanı, İslam düşmanı, birçok insanı, birçok çalışanı gördüğü zaman ve her şeyiyle işgal edildiğini anladığı zaman, içinde bir nefret, bu olana karşı, olanlara karşı, aklında bir nefret, mantığında bir nefret, duygularında bir nefret ve intikam hissi doğmakta ve bu intikam hissiyle harekete geçtiği zaman, Yaptıklarının çoğu ne olmakta? Haklı payını kendine göre doğururken bu nefretler, bu intikamlar böyle yapmam gerekir ve ben bunda haklıyım derken ne yapar? Zulme sapabilir. Düşmanının zulüm adına yaptığı her şeyi yapma hakkını kazandığını düşünmeye başlar. Yani mesela düşman ne yapıyor? Zulüm adına ne yapıyor? İşte hiçbir kural tanımadan, belli ilkelere, belli kurallara göre hareket etmeden çıkarları için gücünü göstererek güç gösterisi çerçevesinde başkalarının haklarına, başkalarının duygularına, başkalarının aklına, mantığına, iradesine, özgürlüğüne saldırdığı gibi, malına, mülküne saldırdığı gibi insan haklılık payı göstererek zulüm altındaki insan bunu yapabilir. Ve bunda da kendini haklı gösterebilir. Zulme karşılık. Zulümün başvurduğu yollarla adalet arayışına girebilir. Böylece görünürde adalet, barış, hak, hukuk için yapılan mücadele derinliğine incelendiğinde zulüm içinde olmuş olur. Ama mücadele verenler bunu göremeyebilir. Dine inanan insanların geçmişten beri yaptıkları şey, ürettikleri fikirleri, hükümleri, dinine ait bilgilerle, hükümlerle birleştirmeleri, özdeşleştirmeleridir. Yani bugün, geçmişten beri Müslümanların hayatına baktığımız zaman yaptıkları şeyler vardır. Ürettikleri fikirler, hükümler vardır. Ne adına? İnançları adına, Müslümanlık adına ürettikleri vardır ve bunları ne ile? Dine ait bilgilerle, Allah'ın gönderdiği bilgilerle, Allah'ın gönderdiği hükümlerle birleştirir, özdeşleştirir. İnsanlığın tarihi Yahudiliğin tarihi Budizmin tarihi Ateizmin tarihi de insanların inançları adına ürettikleri fikirler hükümler gündeme getirilir. Allah'ın gönderdiği dinin uzantıları olduğunu iddia eden Hristiyanların Yahudilerin Müslümanların insanlık adına ürettikleri felsefi sosyal, ideolojik edebi bilimsel hukuksal olguların Allah'ın gönderdiği hükümlerle birlikte değerlendirilmesi. Ne yazık ki insanların temel yanlışlarıdır. Bir yanda eksik, yanlış olmayan Allah'ın bilgileri, hükümleri, diğer yanda eksikliği, yanlışlığı söz konusu olan insanların ürettiği bilgiler, hükümler vardır. Bunların birleştirilmesi, birlikte anılması ve İslam'dan sayılması, Allah'ın hükümleriyle Allah'ın bilgileriyle eşleştirilmesi dahi söz konusu olamayacak iken, ne yazık ki insan benini ortaya çıkarır ve ürettiklerini Allah'ın bilgisiyle eşleştirir ve birleştirir. Böylece Allah'ın dinine ortaklığını ilan eder. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi insan, insana dair bütün değerlerine İslam patenti almış olur. İşte tarihe baktığımız zaman, Ehli Kitab'ın oluşumu böyledir. Ehli Kitab, örnek verelim, Yahudiler hahamları aracılığıyla, alimleri aracılığıyla ne yapmışlardır? Din adına hükümler üretmişlerdir ve bunu Yahudilik saymışlardır. Hz. Allah'ın, Hz. Musa ile gönderdiği dine ekleme yapmışlar ve bu dinin kapsamına almışlardır. Neyi? Alimlerinin ve hahamlarının ürettiklerini. Hem bilgi açısından hem de hüküm açısından ürettiklerini Allah'ın gönderdiği bilgileri eklemişler ve bunun adına toplan Yahudilik demişlerdir. Aynı şekilde Hristiyanlar bunu yapmışlardır. Onlar da alimlerinin ve rahiplerinin, papazlarının, papalarının ürettiği bilgileri ve hükümleri Allah'ın İsa ile gönderdiği dine, dini bilgilere, hükümlere eklemeler yaparak demişlerdir ki bu, bu Hristiyanlıktır. Eli Kitap böyle oluşmuştur. Peki Müslümanlar bundan ayrı mıdır? Hayır, Müslümanlar da aynı şeyi, aynı yolu izlemek midirler? İnsanların ürettiği bilgileri, fikirleri, hükümleri ne yapmışlardır? Allah'ın Kur'an'da belirttiği, ayetleriyle belirttiği bilgilere, hükümlere ekleyerek İslam budur demişlerdir. Ürettikleri bilgilere, hükümlere İslam bilgisi olarak bakan anlayış kendini dolaylı olarak kutsamıştır. Yani bunu yapan insanlar kendilerini dolaylı olarak kutsar. Neden? Çünkü ürettiği her şeye İslam patenti vermiştir. Adına İslam demiştir. Başına İslam getirmiştir. Ve böylece kendini kutsamıştır. Görüşlerini kutsamıştır. Yani bir Müslüman fikir adamı belli bilgiler ortaya koyuyor. Başına İslam kültürü diyor. Örnekleyelim. Başına İslam kültürü dediği anda o Kültür olarak ürettiği her şeyin İslam'a ait olduğunu söylüyor. Halbuki insan üretiyor veya hükümler üretiyor değişik konularda. İslam hukuku diyor örnekleyelim. Halbuki o hukuk kurallarını üreten insan, hükümlerini üreten insan başına İslam getirince ne yapıyor? Ürettiklerini kutsamış oluyor. Peki kutsanan şeyler ne olmuş oluyor? Tartışılmaz noktaya getirilmiş oluyor başına İslam patentini koyduğu zaman artık insanların ürettiği fikirler, hükümler tartışılmaz noktaya geliyor. Tartıştırmıyor. Diyor ki bu İslam ayet. Tartışamazsın. Mesela Allah'ın ayetlerini tartışamazsınız. Örnek yani, bir inanan bir Müslüman için Allah'ın ayetini tartışmak boşunadır. Veyahut da Allah'ın koyduğu bilgileri bu böyle doğrudur, bu yanlıştır diye tartışmak boşuna inanmayanlar tartışabilir. Ama İnananlar bu ayetlerin doğruluk ve yanlışlığını tartışmaz. Buna inanç olarak kabul eder. Şimdi insanların ürettiklerinin başına da siz İslam patente getirdiğiniz zaman ne olmuş oluyor? Bu da tartışılmaz. Bu da yanlışlardan uzaktır demek istiyorsunuz ve böylece kutsuyorsunuz. Kutsama insanın kendisini ilahlaştırılmasıyla sonuçlanır. Yani insan önce masumane bir şekilde Ürettiklerine, insan görüşlerine, fikirlerine, hükümlerine, İslam patenti yerleştirdiği zaman ne olmuş oluyor? Otomatikman ürettiklerini kusuyor. Ürettiklerini kutsayınca sonuçta siz bu üretilenleri tartışamıyorsunuz. O bilgileri tartışamıyorsunuz doğruluk ve yanlışlık konusunda. Ve o bilgileri ve üretilenleri tartışamayınca insanı da tartışamaz hale geliyorsunuz. Yani onu üreten insanları da tartışamaz hale geliyorsunuz. İşte bugün tarikatların şeyhlerinin tartışılmazlığı, mezhep imamlarının tartışılmazlığı, müştehitlerin tartışılmazlığı, bazı büyük önder olan e, Müslüman önderlerin tartışılmazlığı veya işte Eren, Evliya diye üretilen kavramlardaki insanların tartışılmazlığı bu noktadandır. Onların ürettikleri önce kutsallaştırılmış, başına İslam patenti getirilmiş, sonra onların ürettikleri tartışılmazken elbette onları üretenler de tartışılmaz hale gelmiştir. Böylece ilahlaştırma başlıyor. Müslümanların kültüründe çokça zikredilen şu deyimler. İnsanın Allah'ın dinine ortak olma, insanlık sınırlarını aşma, kendini ilahlaştırma eğiliminin uzantısıdır. Mesela yani Müslümanların kültürüne şöyle baktığımız zaman, geçmişten beri elde edilen, geçmişten beri bize gelen kültüre baktığımız zaman şimdi bazı deyimler söyleyeceğim. Bu deyimler İnsanın Allah'ın dinine ortak olma, insanlık sınırlarını aşma, kendini ilahlaştırma eğiliminin uzantısıdır. İlahlıkla hiçbir ilgisi olmayan insanın ilahlık iddiasını öne çıkaracak bu tür gelişimi çoğu zaman bilinçle yaptığı iddia edilemez. Bilinçle yapmıyor yani. Gayri ihtiyar yapıyor. Atalarından gelen bu kültürün çerçevesi içerisinde aklı, mantığı, iradesi, dili bilinç altında öyle çalışıyor. Ama ne yaptığının belki de farkında değil. Hani Tevbe Suresinin 30-31. ayetleri okunurken Mescid-i hatim giriyor. Haniz Hristiyandır ve yeni gelmiştir. Peygamberle tanışmak istemiştir. Peygamberle tanışıp onunla görüşmek için mescid içeri girer. O sırada Tevbe 30-31 ayetleri okunuyordur. Orada Hristiyanların ve Yehudilerin alimlerini, rahiplerini, papazlarını, hahamlarını Rabbidda Hazreti'nden bahseder ayetler. İbni Hatim der ki, biz böyle bir şey yapmıyoruz der. Hemen itiraz eder, sesini yükseltir. Boynunda haçı da vardır. Hristiyan olduğu bellidir. O toplumun içerisinde, caminin içerisinde. Biz böyle yapmıyoruz der. Çünkü yaptığının bilincinde değildir. O atalarından beri gelen kültürün içerisinde ne yaptığının farkında değildir. İşte bugün de Müslümanlar aynı şekilde. Ne yaptıklarının farkında değildir. Bilinç altında gelişir her şey. Ailesinden, atasından gördüğü bir dinin, çevresinden gördüğü bir dinin Müslüman, İslami kitaplar diye okuduğu ki bu deyimle yanlış İslami kitaplar ne demek yani? İslami kitaplar diye okuduğu bir sürü Kültürün okuduğu kitapların etkisinde kalarak o da bu deyimleri kullanır ve bu deyimler çerçevesinde ne yapmış olur? İnsanı kutsallaştırmış ve ilahlaştırmış olur. İnsanların yetişme kültürü gayri ihtiyar olarak insanı bu tür söylemler içine iter. İnsanı direkt veya dolaylı olarak Allah'ın dinine ortak edinme eğilimine neden olan deyimleri şöyle bir gözden geçirelim. Mesela çok gayri ihtiyarı kullanıyoruz. İslam tarihi ne demek? Ne demek yani? İslam tarihi deyince ne oluyor? Bakın çok masumane İslam tarihi deyip geçiyoruz. İslam kelamı, İslam fıkhı, İslam edebiyatı, İslam sosyolojisi, İslam devleti, İslam müziği, İslam tıbbı, İslam bilimi, İslam ülkeleri, İslam ekonomisi. Bu örnekleri çoğaltabileceğimiz başına İslam ibaresi yerleştiren bütün üretimler ne yazık ki insanın Allah'ın dinine ortak olma eğilimini taşır. Bakın bugün bu deyimlerin hepsini aşağı yukarı hepimiz kullanıyoruz. Şimdi biraz sonra ayrıntılarıyla inceleyeceğim. Hepsini kullanıyoruz. Gayri ihtiyar olarak İslam tarihi diyoruz. İslam fakı diyoruz. İslam hukuku diyoruz. İslam edebiyatı diyoruz. İslam sosyolojisi diyoruz. İslam devleti diyoruz. Hatta İslam devleti için mücadele veriyoruz. Örnekler. İslam ülkeleri diyoruz. Mesela Dünya İslam ülkeleri toplantıları diyoruz. Dünya İslam ülkeleri bankası diyoruz. İslam ekonomisi diyoruz. İşte bu üretimler, bu söylemler bilinçaltında, farkına varmadan aslında insanın Allah'ın dinine ortak olma eğilimini taşır bilinçaltında. Ve bunun farkında değilizdir. Sıkça kullanırız. Gayri ihtiyar dilimizden çıkar, ağzımızdan çıkar. Ben mesela bulunduğum yerlerde adam İslam tarihi der, derim ki İslam'ın tarihi olmaz, dilimizin tarihi, Müslümanların tarihi değildir. Tamam haklısın der. Beş dakika sonra tekrar konuşurken sürçülisan eder İslam tarihi der. Ben gözüne diktik bakarım. Pardon hocam der mesela. Farkında olmadan insani değerlerimizle insani değerlerimizle Allah'ın değerlerini aslında birleştirmişizdir. Bu deyimlerle. Başına İslam patenti yerleştirmişizdir. Neyin? İnsani değerlerimiz. İslam tarihi, Müslümanların yaşamlarına ait bilgilerdir aslında. İslam tarihi denilen şey. Müslümanların kurduğu devletleri, toplumları inceler. Müslümanlar arasında yetişmiş, değişik dallardaki bilim adamlarının tarihini inceler. Düşünceler, hukukta, sosyalizde, edebiyatta, bilimde, müzikte, değişik sanat kollarında yetişen Müslümanların hayat hikayelerini inceler. İslam'ın bizatihi tarihi olmaz. Yani Allah'ın gönderdiği dinin bir tarihi yoktur. Ama, İslam dinine inanan, insanların yani Müslümanların yaşamlarını inceleyen bir tarih olur. İslam'ın tarihi olur mu? O, İslam'ı yaşayan, o dini yaşayan insanların tarihi olur. Doğrularıyla, doğrularıyla, yanlışlarıyla İslam'ı yaşamaya çalışan Müslümanların yaşamlarına ait aktarımları, İslam patentiyle sunmak doğru değildir. Yani siz, bir tarih yazıyorsunuz, bu tarihte bir şeyler anlatıyorsunuz. Nedir? Müslümanların kurdukları devletleri anlatıyorsunuz. Müslümanların yaşamlarını anlatıyorsunuz, savaşlarını anlatıyorsunuz. Onların medeniyet aradığına geliştirdiği şeyleri anlatıyorsunuz. Tıpta, müzikte, edebiyatta, sanatta, hukukta yaptıklarını anlatıyorsunuz. He, bütün Müslümanların o düşüncedeki gelişim anındaki, yaşam anındaki gelişmelerini, üretimlerini, fikirlerini anlatıyorsunuz. Bunun başına İslam patenti yerleştirmeniz gerekmiyor. Müslümanların tarihinden bahsediyorsunuz. Toplumların tarihinden, insanların tarihinden bahsediyorsunuz. İnsanların tarihini, toplumların tarihini İslam'la nitelendirmeniz, İslam patenti altında değerlendirmeniz mümkün değil. Allah'ın dini İslam'ın tarihinden söz edeceksek sadece bir açıdan söz edebiliriz. Hazreti Peygamberimize gelen ilk ikra ayetinden Son ayete kadarki geçen süredeki ayetlerin inişlerine ait bir sıralamadan bahsedebiliriz. Hani bugün uzun sırasına göre ayetlerin inişi veyahut da surelerin dizilişi anlatılıyor ya. Bundan bahsedebiliriz. Yani İslam Allah'ın gönderdiği ayetlerden oluşur. Bu ayetlerin bir tarihi vardır. Ikra ayetiyle başlar ve Peygamberimiz vefat etmeden son gelen ayetle tamamlanır. Orada Müslümanlar yoktur. Orada ayetler vardır. Allah'ın gönderdiği bilgiler vardır. Allah'ın gönderdiği hükümler vardır. Bunun tarihinden bahsedebiliriz. Buna ayetlerin tarihi diyebiliriz. İslam'ın tarihi diyebiliriz. Ama orada Müslümanların yaşamı yoktur. Allah'ın gönderdiği bilgiler ve hükümler vardır. Onların geri süreci vardır. Kronisi vardır. Ama biz ne yapıyoruz? Biz Müslümanların yaşamını anlatıyoruz. Adına İslam tarihi diyoruz. Peki niçin? niçin böyle yapıyoruz, niçin Müslümanlar Müslümanların hayatına ilişkin tarihi bilgilerin adına İslam ismini yapıştırıyor, o patenti veriyor, bunun altında yatan nedenleri kesin olarak çözmek zor. Şu, şu, şu, şu, şu denilebilir veya denmeyebilir. Çoğu zaman farkında olmadan bu tür birikimleri ele alan çalışmaları İslam patentiyle sunmak, çalışmalara kutsallık vermek anlamına gelir. Kutsallık veriyorsunuz. Verilen kutsallıkla İnsanların yaşamları İslam ile bütünleştirilmiş oluyor. İslamla bütünleştirilen Müslümanlar, Müslümanların yaşamları Allah ile ilişkilendirilmiş oluyor. Bu gelişimin sonucu Müslümanlar İslam dini diye Müslümanların tarihini, Müslümanların yaşamlarından gelen özellikleri öğrenmeye başlıyor. Tehlikeye bakın. Eğer siz bu çalışmalara İslam dediğiniz zaman bu sefer insanlar bunları okuyor. Ve bunların yaşamlarını, bunların insani üretimlerini, bunların insani hükümlerini İslam olarak algılamaya başlıyor. Ayetlerden ayrılıyor, Kur'an'dan ayrılıyor. Allah'ın dini diye insanların fikirlerini, insanların yaşamlarını öğreniyor. Allah'ın dini diye insanların ürettiği fikirleri, hükümleri öğreniyor. İşte Müslümanların tarihine baktığınız zaman ne olmuştur? Kur'an rafa kalkmıştır. İnsanlar arasında okunmamaktadır. Okunsa bile Arapça aslından okunup kimse bir şey anlamamaktadır. Ama insanlar Müslümanlığı öğreniyor. Nereden öğreniyor? İnsanlar İslam'ı öğreniyor. Nereden öğreniyor? İnsanların hayat hikayelerinden, tarikat şeyhlerinin menkübe hikayelerinden, mezhep imamlarının hükümlerinden de, bilgilerinden, kelamcıların hükümlerinden, fikirlerinden, öbür edebiyatçıların fikirlerinden, fikir adamlarının fikirinden, devlet adamlarının Yönetimlerin anlayışlarından, devletlerin yaşam şartlarından, savaşlarından, medeniyet anlayışlarından İslam öğreniyor. İslam budur diyor. Osmanlı devletinin hayat anlayışını veya Emevi devletinin hayat anlayışını veya işte Mesel imamlarının hayat anlayışlarını ve yaşam biçimlerini İslam olarak algılamaya başlıyor. Böylece tarihi bilgileri İslam ile bütünleştirmek, Allah'ın gönderdiği bilgilerle hükümlerle oluşan din bilgilerinin yerini tarihte anlatılan bilgiler hükümler alıyor. Allah'ın ayetleri rafa kaldırılıyor, yerine bunlar geliyor din diye. Ve böylece bunların adına İslam dediğimizde kutsanıyor ve İslam dininin kapsamı haline geliyor. Ayrıntıları, fikirleri, hükümleri haline geliyor. İslam kelamı, İslam felsefesi diye tanımlanır. Müslüman felsefecilerin, düşünürlerin ürettiği fikirler İslam kelamı, İslam felsefesi diye tanımlanır. Neden? Yani bir Müslüman tutuyor, yani felsefe noktasında değişik konuları kendi çapında düşünüyor, kendi çapında sorular soruyor, cevaplar veriyor ve bunun adına İslam kelamı, İslam felsefesi diyoruz. Neden? Zira Müslümanların tarihinde kelam, Müslümanların inançlarına, ilişkin düşünce yapısına ait çalışmalara deniyor ve buna da İslam deniliyor. Müslümanların inançlarına ilişkin düşünce yapısına ait çalışmalar. Bakın dikkatini çıkıyorum. kelam dediğimiz zaman bu. İslam felsefesi dediğimiz zaman bu. Temelde Müslümanların inanç yapısını Allah'ın ayetleri belirlemektedir. Şimdi çok basit bir şekilde Müslümanlara sorsak ve Müslüman bilim adamları itigadi konularda ne demiştir desek hemen şu söylenir. Mesela bugün ister akademisyen noktasında, ister fikir noktasında, isterse e, kendisi e, özellikle araştırmış, belli bir inceleme geçirmiş insanlara sorsak, şöyle desek, Müslüman bilim adamları itigatta zannı kabul eder mi? Hayır derler. Hemen hüküm verirler. İtikad kesin hükümlerden oluşur. İtikadın delilleri kesin hükümlerdir. Ve ihtigat kesin hükümlerden oluşur? Yorumlardan, zandan hüküm oluşmaz. İhtigadi hüküm oluşmaz. Peki kelam nedir? Kelam, Müslüman felsefecilerin ürettiği yorumlar, ürettiği fikirler değil midir? Müslüman kelamcıların, Müslüman felsefecilerin ürettikleri kesin hüküm müdür? Onlar kesin delillere mi dayanır? Dayandıkları deliller zan değil midir? Veya ürettiği fikirler zan değil midir? İnsanların zanına dayalı düşünceleri itikat olmaz denilse de Müslümanların tarihine kelam diye bir tarih eklenmiştir. Ve bu tarih Müslümanların kesinleşmemiş fikirleriyle oluşan filanca şöyle dedi, filanca böyle dedi diye itikadi konuda söylediği fikirlerden oluşur. Ama o Müslüman bilim adamlarına sorsak desek ki itikatta zan olur mu? Olmaz derler. Peki zan nedir? İnsan düşüncesinin üretimleridir. Hakkında ayet olmayan konulardır. Hakkında kesin ayet olmayan konulardır, muhkem ayet olmayan konulardır. Halbuki itikatta zannî delil yoktur. Yani müteşabih delillerle itikat oluşturulmaz. Öyle derler. Bir de kural korlar. Derler ki muhkem ayetlerin dışında zannî ayetler, zannî deliller yani müteşabih deliller itikadi hüküm oluşturmaz. Ee. Peki, kelamda tartışılan konular ne? Kelamda incelenen konular ne? Tamamıyla müteşabiyata dayalı, tamamıyla zanına dayalı konulardır. Şimdi, siz bir kural koyacaksınız, diyeceksiniz ki, itikatta zan olmaz. İtikadın delilleri kesin hükümdür, kesin delillerdir, zanni deliller değildir. Müteşabihat ayetleri, müteşabihat delilleri asla itikatta delil kabul edilmez. Çünkü müteşabitten farklı farklı fikirler çıkar, farklı farklı yorumlar çıkar. Öyleyse müteşabihat konuları itikatta delil olmaz. Nerede olur? Muhkemler olur diyeceksiniz. Ve itikatta zan olmaz diyeceksiniz. Sonra sayfalarca zanna dayalı delillerden giderek zanna dayalı hükümler koyacaksınız. Ve adına da kelam diyeceksiniz. Ve o kelamın adına da İslam felsefesi diyeceksiniz. Neden? Günümüze kadar gelen Caferi, Şia, Alevi, Maturidi, Eşari, Mutezile, Selefi inanç yapıları insanların düşünce yapısındaki ayrılıklardan kaynaklanmıştır. Neden ayrılmışlardır? Çünkü delilleri zandır. Zanni delildir. Neden ayrılmışlardır? Çünkü üretimleri zandır. Zan. Ama onların her birisine sorulduğu zaman birebir sıcak temasla sorulduğu zaman asla zanna dayalı deliller zanni deliller itikatta delil olmaz. Zana dayalı görüşler, fikirler, düşünceler itigadi hüküm olamaz. Öyle diyeceklerdir. Siz bu ne perhiz, bu ne lahana tuşsuz diye sorabilirsiniz. Ama gerçek budur. İslam kelamı veya İslam felsefesi isimleriyle incelenen bu konuların Allah'ın dini İslam'la ilgisinin olup olmadığı üzerinde durulmadan İslam'la bütünleştirilmesi söz konusudur. Artık İslam'ın bir tane inancı yoktur. İnsanlar Allah'ın huzuruna çok farklı inançlarla gideceklerdir. Allah'ın gönderdiği ayetlerle çizilen inançlarla değil, Allah'ın gönderdiği muhkem ayetlerle çizilen inançlarla değil, Caferi inancıyla, Şia inancıyla, Alevi inancıyla, Maturidi inancıyla, Eşari inancıyla, Mutezzi inancıyla, Selefi inancıyla gideceklerdir. Huzurda insanlar Allah'ın huzuruna biz Caferiz diye, Şiaiz diye, Aleviiz diye, Maturidi'yiz diye, Eşari'yiz diye, Mutezzi'yiz diye, diye geleceklerdir ve Allah onlara soracaktır. Hani. Zan, itikad olmazdı. Niye ayrıldınız? Hani inancın delilleri muhkem olurdu, zanni olmazdı, niçin zanni delillere sarılıp da fırka fırka bölündünüz? Soracaktır. Ama biraz önce söylediğim gibi insanlar kendi fikirlerinin, kendi gelişimlerinin sonucunda bir duygusal tatminliğe ulaşınca, mutmainliğe ulaşınca kendi görüşlerini gerçek zanneder, Allah'ın dininden bir parça sayar ve kendini kutsallaştırır, tanrılarlaştırır, ilahlaştırır. Artık tartışılmaz hale gelir. Bu tür girişimleri yani insanların itigada yönelen düşüncelerini İslam patentiyle sunanlar Allah'ın gönderdiği dinin inanç yapısına ortak olmuşlardır. Allah ayetleriyle inancın temellerini çizer, Bakara suresinin girişinde de bunu anlatır. İşte bu kitap, Allah tarafından size gönderilen gerçeklerdir ve gayttan gönderilir. Müminler bunlara inanır. İnananlar bunlara inanır. Kesin gözüyle bakar. Tartışma var mıdır? Tartışma yoktur. Ancak insanlar kendi ürettiklerini bu inancın parçası sayarak Allah'ın dinine ortak olmuşlardır. Kendi tartışmalarıyız. Caferiler kendi inançlarıyla, kendi fikirleriyle, Şia kendi fikirleriyle, Aleviler kendi fikirleriyle, Maturidi, Eşari, Muteziler, Selefiler kendi fikirleriyle ürettikleri düşüncelerle Allah'ın muhkem ayetlerine ortak olmuşlardır. Hangi hakla? Böylece tartışıkları konulara kutsallık kazanmışlardır? Kendilerine bu hakkı görmüşlerdir. İnancın kaidesini çiziyoruz, inancın sınırlarını çiziyoruz, inancın Kurallarını koyuyoruz iddiasıyla ortaya çıkan bu insanlar ne yapmıştır? Allah'ın gönderdiği dinin inanç yapısına ortak olmuşlar. Böylece tartıştıkları konulara kutsallık kazandırmışlar. Yani Allah'ın ayeti nasıl bir inanç ortaya koyuyorsa, maturunun inancı da aynı şekilde bir inanç kuralı ortaya koyuyor demektir. Eşari'nin kuralı da, bir kuraldır. Mutezirenin kuralı da bir kuraldır. Selefinin de bir kuraldır. Yani Allah'ın ayetiyle onların fikirleri, düşünceleri eşittir. Böylece kendi fikirlerini Allah'ın ayetine eş görerek kendi fikirlerini kuslamışlardır. Ha onlar öyle mi yaptı yoksa ondan sonrakiler onların düşüncelerine böyle mi dedi? Orasını tartışmam. Ama ortada görünen bugün okuduğuma, incelediğime, baktığıma baktığım zaman değerlendirdiğim zaman ben böyle görüyorum. Diyorum ki, bir insan itigada ait bir düşünce üretir ve onu Allah'ın İslam dininin inanç hükümleri sayarsa Allah'a ortak olmuştur. Allah'ın dinine ortak olmuştur. Allah'ın gönderdiği muhkem ayetlere ortak olmuştur. Böylece kendi fikrini, kendi düşüncesini kutsamıştır. Ve kutsadığı düşüncelerini küfür boyutundan çıkarmıştır. Yani kişinin ürettiği inanca dair hükümler, küfür boyutundan çıkarılmış İslam denmiştir. Halbuki Allah'ın bildirmediği konularda, özellikle gaybi konularda ki itikad gayba dayanır temelde, gaybi konularda fikir üretmek, Allah'ın ayetine göre nedir? Gaybı taşlamaktır. Müminler ise gaybı taşlamazlar. Böylece bu yaptıklarıyla kendilerinin de İslam'ın inancına dair kurallar koyabileceğini vurgulamışlardır. Böyle yaparak. Yani bir insan çıkmıştır, Allah ayetleriyle inancın yapısını ortaya koy, kurallarını ortaya koy, biz de koruz. Ne var bunda? Dercesine fikirler üretmişlerdir. Gayet doğaldır onlara göre. Biz de yaparız. Ne var yani? Dermiş gibi bu mantıkla, bu boyutla sanki fikirler üretmişlerdir. Neden? Onlar ve onları takip edenler için Allah'ın ayetlerinde dinin hükümlerine koymada tek yetkili olduğunu belirtmesinin bir anlamı yoktur. Yani Allah ayetlerinde bu dinin tek yetkilisi, ilahı, otortesi benim dese de, Rabb'ı benim dese de, bilginin kaynağı benim dese de, her şeyi bilen benim dese de, dinin hükümlerine koyan benim dese de fark etmez. Onlar için hiç önemli değildir. Biz de konuşuz. Ne var bunda demişlerdir. Biz de inanca dair kurallar koruruz. Biz de toplumsal yaşama ait kurallar koruruz demişlerdir. Caferilerin yaşayan bir Müslümanın mutlaka bir ayetullahı taklit etmesi inancı, Bakınız, Caferilerin yaşayan bir Müslümanın, bir Müslüman yaşıyor ise mutlaka bir ayetullahı taklit etmesi inancı. Yani mukallitlik temel bir itikat biçimidir Caferilerle mutlaka bir ayetullahı taklit edecek. Ki, ayetullah kelime anlamıyla nedir? Ayetullah Allah'ın ayeti. Yani Allah'ın delili demektir. Siz şimdi tutuyorsunuz, bir insanı Allah'ın Kur'an'daki ayetleri gibi bir insanı da Allah'ın ayetinden sayıyorsunuz. Temel inanca bakın. Eşleştiriyorsunuz. Ayetullah dediğiniz insan, Allah'ın herhangi bir Kur'an'daki ayeti gibidir. Siz, Kur'an'daki ayetlere ayetullah diyor musunuz? Evet. Allah'ın ayetleri demiyor musunuz? Allah'ın ayeti demiyor musunuz? Evet. İnsan da Allah'ın ayetidir. Mantığa bakınız. Bu kadar bir insanı kutsallaştırmak olabilir mi? Oluyor. Farkında mı? Değil. Ayetullah olan da bunun farkında değil. Ya bana ayetullah diyorlar, ben ayetullah makamını alıyorum. Ben hangi hakla bu hakkı alıyorum? Ben bir insanım demiyor. Sonra o ayetullahın ağzından çıkan her şey Allah'ın ayetinden daha değerli bir hüküm hale gelir. Allah'ın ayeti bir kenara itiliyor. O insanın ağzından çıkan her şey Allah'ın ayeti artık. Allah'ın delili artık. Allah adına konuşuyor ya artık. Ondan sonra ağzından çıkan her şey Allah'ın dininin temel bir hükmü haline gelir. Zaferilerin ayetullah namıyla nitelendirdikleri insanları Allah'ın ayeti olarak lanse etmelerinin doğruluğu mutlaka tartışılacaktır. Asla doğru değildir. Allah'ın ayetlerinde eksiklik, yanlışlık yoktur. Ama insan eksiktir, yanlıştır. Zaaf içindedir. Siz bir insana ayetullah dediğiniz anda onu eksiklikten, yanlışlıktan, zaaflardan, insani zaaflardan soyutlamış oluyorsunuz. Ama işte görüyoruz. 79'daki İran devriminden sonra İran'daki ayetullahları görüyoruz. Bir sürü yanlışlık, bir sürü yanlış politikalar, bir sürü yanlış fikirler, bir sürü yanlış şeyler söyleyip duruyorlar. birbirleriyle kavga ediyorlar, dövüşüyorlar. İnsan ne yapıyorsa hepsini yapıyorlar. Ne yapıyor insan? Bencillik yapıyor, var. Kavga yapıyor, var. Çıkarları peşinde koşuyor, var. Eksiklikler yapıyor, var. Birbirlerine kin ve nefret duyuyorlar, var. Ya Allah'ın ayeti dediğimiz şey, böyle şey yapabilir mi? Mümkün mü yani? Siz, Allah kitabında söyleyip duruyor, ayetlerinde bir çelişki var mı? Bakın bakalım diyor. Bir eksiklik var mı? Bakın bakalım diyor. Hiçbir ayetinde bir eksiklik, bir çelişki yok. Ama Caferilerin ayetullah namıyla nitelendikleri insan ve çelişkilerle, eksikliklerle, yanlışlıklarla dolu. Bu fıtrazı sahipler. Sünnilerin eşari ve maturidi inanç sistemiyle içe erilen mezheplere tabi olmaları, Osmanlı iktidarlarının mutezile, selefi düşüncelerini küfür sayması, tarihte tartışmalarını sürdürürken, günümüz Müslümanlarının çoğunluğu da ne yazık ki mezhebi inançların gölgesinde yaşamak zorunda bırakılırlar. Bazı konular var ki, usulde doğru söylense de, mesela itikat zanına dayanmaz, mesela bu usulde doğru, İtikadi düşünceler kesin delillere dayanır. Bu da usulda doğru. İtikadi düşünceler, itikadi hükümler zanni delillere dayanmaz. Bu da usulde doğru. Peki, tatbikatta bu kurallara uyulmuş mu? Hayır. Uyulmamış. İnanca ait kurallar kesin olmayan delillere, insanların doğruluğu tartışılır, zannî görüşlerine göre oluşturulmuştur. Oluşturulan düşüncelerin önüne İslam patenti eklenerek, İnsanların düşünceleri İslam olarak vurgulanmıştır. Halbuki İslam'ın görüşü olmaz. İslam'ın görüşü olur mu? Şimdi soruyorum bakın, İslam'ın görüşü diyoruz. Halbuki İslam'ın görüşü olmaz. İslam, Allah tarafından insanlara tebliğ edilen, Rasuller aracılığıyla tebliğ edilen bir dindir. Hükümler topluluğudur, bilgiler topluluğudur. Görüşü olmaz. Görüş, insanlara ait bir şeydir. İnsanlar üretir görüşlerini. Bilgilerden giderek görüş üretirler. Ama biz İslam'ın görüşü diyoruz. İslam olarak vurguluyoruz bunları. Halbuki İslam'ın görüş olmaz. İslam'ın Allah tarafından gönderilen bilgileri ve hükümleridir. Bunlar olur. İslam, Allah'ın insanlara gönderdiği bilgilerden, hükümlerden oluşarak, Allah ayetlerinde Müslümanların Neye, nasıl inanacaklarını, neyi nasıl yaşayacaklarını bildirir. Allah, gaybın sınırlarını çizer, insanlara o gaybden bilgiler getirir. Ötesine karışmayın ve tartışmayın, taşlamayın der. Sınırı koymuştur, bitti. Ama insan nedir? Meraklıdır. İnsan acelecidir. İnsan tanrılığa soyunmuştur, ilahlığa soyunmuştur. O gaybe illaki taşlayacaktır. İllaki. Taşlamazsa canı sıkılır. Oturur tartışır onu. Ve bundan hükümler üretir. inanca dair kurallar üretir. Tartışılan tüm konular ayetlerin dışında veya ayetler tevil edilerek yapılır. Ayetlerin dışında ayetler tevil edilerek yapılan bütün yorumların İslam'dan sayılması asla mümkün değildir. Böyle olmasına karşın ne yazık ki Müslümanların tarihine insanların yorumları İslam dininin hükümleri olarak yazılmıştır. Bugün kelamda incelenen budur. Kelam derslerinde incelenen insanların görüşleri İslami hüküm olarak, İslam dininin inancına yönelik hükümler olarak incelenir. Ve bunu da aklı başında ve bir sürü tedrisat görmüş, kimi profesör olmuş, kimi doçent olmuş, kimi efendim belli bir kariyer sahibi olmuş insanlar, tutarlar, yani hiç de düşünmeden, akletmeden bunları bir taraftan itikatta zan olmaz derler, bir taraftan bu zanni fikirleri, zanna dayalı, insan aklına dayalı fikirleri İslam'ın hükümden sayanlar. Böyle garip bir çelişki, garip bir ilişki içindedirler. İslam hukuku Allah'ın insanlara ayetleriyle belirttiği farz, haram, helal hükümlerinden oluşur. İslam hukuku dediğimiz zaman. İslam hukuku nedir? Allah'ın insanlara ayetleriyle belirttiği farz, haram, helal hükümlerinden oluşur. Kur'an'da bunların sayısı çok azdır. Ancak tarihte Müslüman hukukçular, yani fıkıhçılar, çıkan sorunlara çözüm bulmak için birçok hukuki hüküm üretmişlerdir. Hukuk usulü veya fıkıh usulü konularında metodik yapılanmaları anlatılan, Müslüman hukukçuların hüküm koymaları Allah'ın hükümlerinin olmadığı yerlerde hüküm koymak olarak ifade edilir. Şimdi usul doğru bakınız, mantık doğru. Eğer herhangi bir konuda Allah hükmünü belirtmemişse yani Allah İslam dinine dair bir hüküm belirtmemişse herhangi bir konuda şu farzdır, şu haramdır, şu helaldir dememişse Allah Ortada da bir sorun var. Yapalım mı yapmayalım mı? Bu konuda ne diyeceğiz? Ordaya bir sorun çıktı. Bu konuda insanlar ne yapar? Önce Allah'ın kitabına bakar. Orada bir hüküm var mı yok. Öylese derler bu konuda göre bize düşüyor. İnsan olarak bu konuda biz bilgimizle, görgümüzle elde ettiğimiz bilgilerle, sonuçlarla Toplumun yararına, insanların yararına bir görüş belirtelim. Tamam, çok güzel. Aklı eren, ne bileyim, ilim sahibi kişilerin yapacağı budur. Bana ne dememelidir? Bana ne demesi onlara yakışmaz. İnsanlar gelip de sorduysa, efendim bakınız, benim böyle bir sorunum var. İçinde yaşadığımız şartlarda bu sorun çıktı. Ben bu sorunu nasıl çözerim? Ben Allah'ın kitabında bir şey göremedim veya anlayamadım. Size soruyorum, siz daha benden daha tecrübelisiniz. Buyurun, dedi. O da baktı gerçekten Allah bu konuda herhangi bir hüküm koymamış, belirtmemiş. Ne yapıyor? O insanın sorunu çözmek için tecrübelerine, bilgisine, örfüne, efendim kariyerine, efendim işte aklına, mantığına güvenerek ne yapıyor? Ona bir yol gösteriyor, bir hüküm belirtiyor. Peki bu hüküm insani midir? İlahi midir? Bu hüküm Allah'a mı aittir? insana mı aittir? E hemen diyeceğiz ki elbette insana aittir. Allah'ın hükmü olsaydı zaten kitabında olacaktı. Peki bu hükmü biz İslam'la bağdaştırırsak, İslam'dan sayarsak, insanın bu hükmünü Allah'ın dinine ortak etmiş olur muyuz, olmaz mıyız? Evet, soru olur muyuz, olmaz mıyız? Bir müşteyi bir soruna çözüm getirdi. Çözüm getirirken baktı ki Allah'ın bu konuda herhangi bir hükmü yok, ayeti yok. Bilgilerine, örfüne, tecrübelerine göre ne yaptı bir çözüm getirdi. Şimdi biz bu hükmü Allah'ın hükmü gibi sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Yoksa o insanın görüşüdür ve biz bu insanın görüşünü, insani görüşü aldık, değerlendirdik. Aklımıza, mantığımıza uygun geldiyse yaşarız ve bundan mutlu oluruz. Ama bu Allah'ın diline ait bir görüş değil. Allah'ın hüküm belirtmediği alanda bir insanın görüşüdür ve ben bu sorunu bu şekilde çözdüm. Mü diyeceğiz? Yoksa bu hükmü İslam'ın hükümlerinden mi sayacağız? İşin aslına bakıldığında Allah gönderdiği hükümlerle Müslümanların uyacakları konuları belirlemiş, belirlemediği konularda insanları serbest bırakmıştır. Müslümanları serbest bırakmıştır. Müslümanlar Allah'ın hüküm belirlemeyip insanları özgür bıraktığı alanlarda sorunları kendisi çözecektir veya birlikte istişare ederek çözeceklerdir. Ama insanların birlikte istişare ettikleri konular İstişare ettikleri hükümler, istişare ettikleri fikirler Allah'ın hükümlerinden sayılmamalıdır ama saymışlardır. Allah Müslümanlara bu hakkı vermiştir. Evet, istişare edin. Serbest bıraktığım alanlarda siz kendiniz görüşlerinizi belirtin, sorunlarınızı çözün demiştir. Ama Müslüman bu sınırı insanlık boyutunda değerlendirecekken, koruyacakken, onu insanlık boyutundan çıkarıp ilahlık boyutuna götürmüştür. Yani kendi görüşlerini, insanların görüşlerini Allah'ın hükümleriyle eş kılmıştır. Eşit saymıştır. Kendi iştahatlarını, kendi görüşlerini İslam'ın hükmünden sayarak Allah'ın hükmüyle beraber hale getirmiştir. Ortak olmuştur. Ha bunu bizzat müştehit mi yapmıştır? Yoksa onun arkasından gelen İnsanlar mı yapmıştır bu tartışılır beni ilgilendirmiyor. Herkes hesabına gidecek Allah'a verecektir. Allah o gün soracaktır herhangi bir müşteide. İmam-ı da soracaktır, İmam Şafiye de soracaktır. Siz bu hükümleri bana ortak olmak için mi verdiniz yoksa insanca hakkınızı mı kullandınız? Onlar kendileri söyleyecektir. Ya Rabbi, bizim bir dahlimiz yok. Biz insanca hakkımızı kullandık ama insanlar bizi ilahlaştırdı diyebilirler veyahut da ya Rabbi biz yanıldık, şaştık, biz senin verdiğin özgürlüğü kullandık ama kendi görüşlerimizde senin dininden sayarak sana ortaklık kurduk, kendimizi ilahlaştırdık, bizi affet diyebilirler o gün hesapta. Beni izlendirmiyor. Ama işin özü budur. İnsani hükümlerin asla Allah'ın hükümleriyle eş kılınması, birlikte düşünülmesi adına İslam hükmü denmesi mümkün değildir. Ama bunun altında yatan nedir? Neden Müslümanlar ürettikleri hukuki kararlarının başına İslam hukuku diyerek kendi insani görüşlerini Allah'ın hükümleriyle eşleştirir? Böyle bir durum, insanın böyle bir durum Allah'ın dinine ortak olması insanın olarak görülmez mi? Bu sorulara karşılık Müslümanlar yeterli nitelikte cevap sahibi değiller maalesef. Net değiller. Hemen sorular sorulduğu zaman ama deyip o insanları kutsallaştıran, o hükümleri kutsallaştıran bir sürü yorum getirebilirler. Bir yanda geçmişlerinden kendilerine aktarılan mezhepleri var. Mezhepleri Allah'ın hüküm koymadığı alanlarda Müslüman hukukçuların oluşturduğu usul ve hüküm kurallarından oluşuyor. Bir yanda atalarının din adına kendilerini şartlandırdığı mezheplerin din sayılması var. Bugünkü insanlar bu noktada mağdur bence. Öyle bir şartlandırma, öyle bir beyin yıkama var ki, din mezhepler aracılığıyla öğretiliyor. Mezheplerin ürettiği usuller ve hükümler din olarak kabul ediliyor. Ve bu noktadan yetişen insanlar şartlandırılıyor. Bugün Müslümanların İslam kelamı, İslam fıkı, dedikleri bilimler, itikatta veya amelde bir mezhebe bağlanmayanları Müslüman kabul etmez. Yani bugün İster itigadi mezhepler olarak anlatılan bilgilere bakın, ister fıkhi mezhepler olarak anlatılan bilgilere bakın, verilen pompa aynı Caferiler'deki gibidir. Caferiler nasıl bugün inançta ve amelde yaşayan bir Müslüman mutlaka bir ayetullahı taklit edecek mantığı vardır. Aynı şekilde Sünni dünyasında da gerek kelam konuları anlatılırken Gerekse fıkıh konuları anlatılırken, bu mezheplerin mantıkları anlatılırken, bir Müslüman mutlaka itikatta ve amelde bir mezhebe bağlı olmak zorundadırlar. Böyle yetiştirilir. Onlara göre, insanların görüşlerine göre inanmayanlar, amel etmeyenler İslam dışına çıkmıştır. Yani siz, mezhepler neydi? İnsanların görüşleri, usulde ve itikatta ve fıkıhta uygulamada. İnsanların görüşleriydi ayetlerin olmadığı yerde. Onların mantığına göre siz insanların görüşlerine göre amel etmezseniz inanmazsanız İslam'ın dışına çıkarsınız. İsterseniz birebir ayetlere uyun. Fark etmez. Allah ne dediyse yerine getirin. Allah niye inanın diyorsa inanın. Fark etmez. Onlara göre ayrıca bir mezhebe inanmıyorsanız, ayrıca bir mezhebin fıkhını takip etmiyorsanız İslam'ın dışındasınızdır. Bir Müslüman, ben Allah'ın ayetlerinde bildirdiği konulara inanırım, hükümlere uyarım dese, onlar bu yetmez derler. İlla ki inançta ve amelde bir mezhebi taklit etmeyi öne çıkarırlar. Taklit kavramı içinde insanları insanlara kul yaparlar. Belki de mezheplerin kurucuları olduğu söylenen ilim adamlarının böyle bir olguyla hiçbir alakası yok. Onların sırtından çıkar sağlayanlar, onların görüşlerinin önüne İslam ismini takarak, Mezhebi görüşlere dokunulmazlık, tartışılmazlık, sorgulanamazlık olgusu kazanırmak istemişlerdir. Ne var ki mezheplerin tarihi gelişimi incelendiğinde mezheplerin taraftarlarına veya tabilerine inandıkları mezhepleri sorgulatmayan, tartıştırmayan, dokundurmayan diğer mezheplerin her görüşünü tartışmada, sorgulamada sınır tanımamışlardır. Tekrar ediyorum. Ne var ki mezheplerin tarihi gelişimi incelendiğinde mezheplerin taraftarlarına veya tabilerine inandıkları mezhepleri sorgulattırmayan, tartıştırmayan, dokundurmayanlar diğer mezheplerin her görüşünü tartışmada, sorgulamada sınır tanımamışlardır. Mesela Hanefi ulaması Hanefilere asla Hanefi, mezhebi imamlarını tartıştırmamıştır. Fikirlerini sordurtmamıştır, hükümlerini sorgulattırmamıştır. Fikirlerini sorgulattırmamış, hükümlerini sorgulattırmamıştır. Ama aynı imamlar veya aynı insanlar diğer mezheplerin her şeyini sınırlara aşan bir şekilde tartışmışlardır. Ve hat hudut da bilmemişlerdir. Çoğu zaman insan terbiyesini aşmışlar, Müslüman terbiyesini aşmışlardır. Öyle ifadeler kullanmışlardır ki bir ara ben benim görüşlerimi, benim fikirlerimi saygı gösterecek arkadaşlara ne olur terbiyenizi muhafaza etmek için bu kitapları okumayın demişimdir. Çünkü en ufak bir görüş arasında zındık, kafir, fasık, münafık, riyakar, şu, bu hemen suçlamalar vardır. Dur ya, seninki de fikir insani, onunki de fikir insani. Sen kendi fikrinde onun fikrini Kıyaslarken benim hoşuma gitmedi diye nasıl adamı kafir ilan edersin, nasıl zındık ilan edersin, nasıl fasık ilan edersin? Bu kadar sınırı aşan, insanın sınırları aşan ifadeler vardır ve ben okurken tüylerim diken diken olur hemen kapatırım kitabı. Ve arkadaşlar dedim ki asla okumayın ya. Şu anki insanlar daha terbiyelidir. Onlara okuyanlar terbiyesizleşip çıkıyor. Niye? Aynı mantığı alıyorlar hemen. En ufak görüş arasında o fasık zaten, o zındık zaten, o kafir zaten, o münafık zaten demeye başlıyorlar. Ya onunki de insani görüş, seninki de insani görüş. İnsani görüşlerin birbiriyle tartışılmasında, tartıştırılmasında nasıl olur kafirlik nasıl olur zındıklık, nasıl olur fasıklık? en ufak bir şekilde sorgulanmıyor insan. Bu dinin hükümlerine kafirlik, sapıklık, münafıklık hükümlerini insanlar mı koyuyor? Yoksa Allah mı koyuyor? Bu sınırları dahi koruyucu bir ifade kullanılmamıştır çoğu zaman. Onların bu tutumu Müslümanların tartışmayacağı Allah'ın ayetleri gibi mezheplerin görüşlerini algılamaları, mezhebi görüşlerle ancak dini algılamaları, Allah'ın dinine ortak olmaları sonucunu doğurmuş. İnsanların görüşlerini İslam patentiyle sunup, İslam hukuku diyenler sanki mezhebi görüşlerini İslam ile güçlendirmek istemişlerdir. Güçlendirme isteğinin altında görüşlerine güvensizlik olabilir. Eğer kendi görüşlerine güvenselerdi, İslam'ı doğru anlasalardı, insanların hukuki görüşlerini İslam ile sunmazlardı. O eziklik, o içteki güvensizlik adına bir İslam patenti yerleştiriyor önüne, adına bir İslam hukuku diyor, arkasından da onu güçlendirmiş oluyor, tartışılmaz noktaya getiriyor. Ancak burada asıl sorun, onlar bu yargılarıyla hükümde Allah'a ortak Bugün. İslam fıkhı diye belirlenen hükümlerin yüzde doksanından fazlası insanların görüşlerinden oluşur. İnsanların görüşleri günümüzdeki Müslümanların inançlarına, yaşamlarına ambargo koymuştur. Dün kendi görüşlerini rahatça söyleyebilen insanlar gibi günümüzde Müslümanlara rahatça görüşlerini sunma imkanı vermemişlerdir. Ve görüşlerini sunacak insanlara da Öyle şartlar getirmişlerdir ki aklınız, hayaliniz dur Yani bir Müslüman olarak karşılaştığın bir sorunu çözmek mi istiyorsun? Senin bunu yapabilmen için şu kadar ilim sahibi olman lazım, şu kadar bilmem olman lazım diye getirdikleri sıralıklı şartlara bakarsanız tarihte böyle bir insan mevcut değil. Mesela. Onların getirdiği şartlar. Kendileri bile değildir. Yani en büyük müşteydi al, otur karşısına, o şartlarla şöyle bir gözden geçir, müştehitlikten hemen biter. Yani müştekliği kalmaz. Bu şekilde insanların aklına, mantığına, iradesine ambargo koyan bu insanlar insanları görüşlerini çişindirme imkanı vermezler. Böylece baltalarlar. Böylece geçmişe köle kılarlar. Bu durum insanın insanı köle kılmasından ibarettir. Bunun sonucu kulların kullara kulluğu olarak ortaya çıkar. Halbuki İslam insanları Allah'a kulluğa çağırır ve Kullara kulluğu red edinler. İslam'ın temel hükmü budur. La ilahe illallah. Ancak ilah Allah'tır ve insanlar Allah'a kulluk edecektir. Kullara kulluktan vazgeçecektir. Aklını, mantığını, iradesini kulların hükmüne değil Allah'ın hükmüne bağlayacaklar. İslam edebiyatı, İslam'da müzik, İslam bilimleri, İslam tıbbı gibi tabirler ne demektir? Düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman çıkıyor ...hikaye, şiir, roman, kaside, naat yazıyor. Adı İslam Edebiyatı diyor. Bir Müslüman çıkıyor... ...içinde Allah, Muhammed... ...geçen müzik yapıyor. Adı İslam müziği oluyor. Dini müzik oluyor. Bir doktor çıkıyor, tıp doktoru. Tıp üzerinde araştırmalar yapıyor. Bazı buluşlar yapıyor. Hastalıklara çözüm buluyor. Bütün bu gelişmeler İslam tıbbı oluyor. Yine bir Müslüman çıkıyor. Fizik, kimya, matematik konularında... ...kendini geliştiriyor... Bazı bulumsular yapıyor. Bütün bu çalışmaların adı İslam bilimi oluyor. Böyle bir şey olabilir mi? İslam ile bunların ilgisi ne? Yani şimdi ben şiir yazıyorum. Müslümanım, e benim yazdığım İslam şiirim olacak yani. Veya ben bir makale yazıyorum. Müslümanım, Müslümanca makale yazdığım için İslam makaleleri sınıfına mı girecek? Veya ben hikaye yazmışım. Bu hikaye İslam hikayeleri sınıfına mı girecek? Böyle saçmalık olur mu? Niçin insanlar yazdığı şiiri, hikayeyi, romanı, yaptığı müziği, bulduğu buluşları İslam ile bütünleştiriyor? Neden böyle bir zaaf içindeler? Niçin Müslümanlar bu tür gelişmelerin başına İslam patenti yapıştırıyor hemen? Sebep ne? Adam gibi ben kendim yazıyorum, şiir bana aittir. İslam'la bilgisi yok. Ben Müslümanım, Müslümanca şiir yazarım, hikaye yazarım, müzik yaparım. Tıbbi gelişmelerde bulunurum. Araştırma yaparım, bilim adamıyım. Bulduklarım insani buluşlardır. Bugün yanlış olabilir, yarın doğrusunu bulabilirim. Doğrusunu buldukça yanlışlayabilirim. Yazdığım bir şiiri bozarım, değiştiririm. On sene sonra yeniden yazarım aynı şiiri, üzerinde değişiklikler yaparım. Veya bir müziği değiştirebilirim. Veya bir ilaç bulmuşumdur. İlk anda çok faydalı gelmiştir ama yan tesirleri insanlar öldürmüştür. Kaldırmışımdır ortalıktan. Yeniden bir daha ilaç bulmuşumdur, doktorumdur. Yani şimdi benim bütün bu çalışmalar, İslam'la bütünleştirilebilir mi? insanların bu eksiklikleri. Ama zaafa bakın. İllaki İslam'la bütünleştirecek. Biz illaki. Neden? Bu nedenselliği Müslümanların çok iyi düşünmesi gerekir. Olayın özüne bakıldığında insanın ilahlaştırılması vardır. Yani her şeyin başına İslam patenti yerleştirmek o şeyi yapan o Üretimleri yapan, işte şiiri, edebiyatı, müziği, bilimi, şunu bunu üreten insanların, geliştiren insanların ilahlaştırılması vardır. İnsan sanki bilinç altında bir türlü yaratılmışlığı kabul edemez. Allah gibi yaptığı her şeyi, bulduğu her buluşu, ürettiği her üretimi yaratıcılıkla eşleştirmeye çaba gösterir. Hatta bazıları şöyle der, de bir yaratıcılık sanatı olmasaydı ben ne bu şiir yazabilirdim, ne bu buluşları yapabilirdim, ne de bu müziği yapabilirdim. Bu bir yaratıcılıktır der. Hatta bu konuda kendini destekleyecek deliller bulur. Bu yönde kendini destekleyecek ayetler, yorumlar üretir. Hatta adı meşhur ismini vermeyeceğim bir Müslüman şikir adamı, biz Müslüman şair, insanın yaratıcılığı üzerine, sanatsal yaratıcılığı üzerine. Ne yapıyor? Kitaplar yazıyor, konferanslar veriyor. Niye? Çünkü illaki yaratıcılıkla bağdaştırmak istiyorlar insanlar kendilerini bir türlü. Bir şekilde biz de yaratıcıyız. Anlayışı çıkıyor ortaya. Biz yaratılmışız. Haddimizi bilelim bir anlayışı yok. Bir sınır çizme yok. Filanca şiir yazamamış. Filanca yazıyor. Bende yaratıcılık var da onu da yazıyor. Onun için yazıyorum. O, yaratıcı değil anlamı çıkarıyor. Bir müzisyen beste üretiyor. Beste herkes üretemez. Biraz yaratıcılıktan nasibini almışlar üretir. Mantığı çıkarıyor. Bilinç altında yaratıcılık yarışı vardır. Kendisini yaratılmışlıktan yaratıcılığa soyundurma işlemi vardır. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed adına hikayeler, sözler uydurur. Bu insanın yaratıcılığıyla alakalı. Yaratılmış sınırlarında kalmak istemeyen insan, yaptıklarına İslam patenti ekleyerek bütün üretimlerini Allah'ın gönderdiği dinin kapsamında gösterir. Müziği üretmişse, şiiri üretmişse, film üretmişse, tıp üretmişse, hikaye üretmişse, roman üretmişse, ne üretirse üretsin. İnsan ürettiklerini Allah'ın dininden bir parça sayar. Saymaya çalışır. Buna göre ayetleri, buna göre delilleri kendine göre yorumlamaya başlar haddini bilip, benim reddiklerim eksiğiyle fazlasıyla bana aittir, Allah ile Allah'ın diniyle hiçbir ilgisi yoktur demez. İnsandaki bu hız ne yazık ki hesap günü başını yapacaktır. Günümüzdeki en tehlikeli şartlardan birisi artık ayetler insanların görüşlerine destek için okunuyor. Bakın bu çok önemli. Niçin Kur'an okuyoruz? Görüşlerimize destek için. Belli fikirlerimiz var. Belli düşüncelerimiz var. Kur'an'ı araştırması yapıyoruz. Ayetler okuyoruz. Hadis araştırması yapıyoruz. Hadisler okuyoruz. Tarihteki insanların görüşlerini okuyoruz. Araştırmalar yapıyoruz. Niçin? Kendimize dayanak bulmak için. Destek bulmak için. Geçenlerde birkaç tane Müslüman arkadaşımla konuşuyorum. Konuyu şuraya getirdiler. Ya bu Müslümanlar çok garip dediler. Neden? Dedim. Ya işte kimi şu kimi işte geçmişte şunları düşünüyor da bugün böyle düşünüyor. Kimi şunları düşünüyordu bugün böyle düşünüyor. Sürekli kendi böyle değişiyorlar. Böyle Müslümanlar değişkenlik yakışmaz dediler. Ben de sordum niye? Yani mesela senin dediğin tarih 80'li yıllar veya 70'li yıllar. 70'li yıllardan bugüne gelmişiz 2000'li yıllara. 2000'li yıllara kadar bu insanlar belki yüzlerce kere Kur'an okudu. Yüzlerce kere araştırmalar yaptı. Yüzlerce kere başka şeyler okudu. Aralarında tartıştılar. Hiçbir faydası olmayacak mıydı yani? 70'li yılda ne düşünüyorsa, 80'li yılda ne düşünüyorsa, 90'lı yılda ne düşünüyorsa, aynı şekilde benim inadım inat. Ne kadar ayetlerden bir şeyler öğrensem de, hadislerden bir şeyler öğrensem de, tarihten bir şeyler öğrensem de, ben 70'li yılda ne düşünüyorsam aynı şekilde düşünürüm. Ben Müslümanım söylediğimin arkasındayım diyecek mi yoksa okuduklarına göre kendisini değiştirecek, geliştirecek yanlışlarını atacak, doğrularına sahip çıkacak. Nasıl bir mantık oluşturuyorsunuz ki dedim yani siz sürekli Kur'an üzerine eğitim yapan bir insan sürekli ayetleri tartışan, ayetleri anlamaya çalışan bir insan, ayetleri üzerine sohbet kuran bir insan, 20 yıl önce ne düşünüyorsa aynı şekilde duracak yani nasıl yani böyle bir mantık olabilir mi? O zaman siz Kur'an'ı niye okuyorsunuz? Kur'an'ı okumaktaki maksat 20 yıl önceki düşüncelerde yanlışlarımız varsa atmak, doğrularımıza sahip çıkmak değil mi? Ya? Böyle deyince ama sözüyle başlandı. Ama Müslüman sözünün arkasında olur. Hangi sözünün arkasında olacak? Doğrusu varsa doğrusunun arkasında olacak. Yanlışı varsa atacak. Bir Müslüman ben sözümün arkasındayım diye yanlışının da arkasında durmasına gerek yok ki. 1968'den beri İslami kavganın içindeyim. O zaman 17 yaşındaydım. Tanıdığım birçok insan var. Yüzle yüze görüştüğüm birçok insan var. Yetmişli yılda ne düşünüyorsa aynı şekilde düşünüyor. Kırk yıl geçmiş aradan. Kırk yıl boyunca dünyadaki gelişmelerden, Müslümanların gelişmelerinden, yazılan, çizilen kitaplardan, makalelerden, fikirlerden hiç etkisi olmamış. Kırk yıl önce ne söylüyorsa bugün de aynı şeyi söylüyor. Hiçbir kıpırdama yok. Dağlar yerinden yürüdü, adam yerinde duruyor. İsim olarak da verebilirim yani ama gerek yok. Bu kadar bağnazlık olur mu? Bir Müslüman ayetleri okuyorsa ayetlerde sürekli kendisini sorgulayacak. Yanlışlarını bulacak ve düzeltecek. Bunun için okuyacak. Ama biz niçin okuyoruz? Genelde şöyle görünüyor. Biz bir şeye inanıyoruz. Bu inançlarımızı hangi ayetlerle destekleyip başkalarına silah olarak kullanabiliriz? O zaman o ayetleri anlamıyoruz demektir yani. O ayetler bize hitap etmiyor demektir. O ayetleri biz örnekleyelim filanca silah tüccarından mermi, silah alıp başkalarına ateş eden insanlar gibi, savaşan insanlar gibi bir noktadayız demektir mantık olarak. Biz de Allah'ın ayetlerini cephane olarak görüyoruz. O ayetleri ezberliyoruz, okuyoruz, aramızda konuşuyoruz. Karşımızdaki insanlara takır takır, kimi zaman Kaleşof'la, kimi zaman Emüş'le, kimi zaman bilmem neyle veya topla, tüfekle saldırıyoruz. Halbuki Allah'ın ayetleri önce nefsimize, önce aklımıza, önce muhakememize, önce irademize hitap etmeli, bizi değiştirmeli. Bizi değiştirmeyen, başkalarına silah olarak kullanılan ayetler okunmuş olmaz, ıkrağı olmaz, asla. Ve biz bu yaptığımıza İslami çalışma dersek, bunun adı da İslami çalışma olmaz, asla. Bizi değiştirmeyen hiçbir şeyin İslami çalışmayla hiçbir alakası yoktur tam tersine bencilliğimizi öne çıkarmış, tam tersine kendimizi öne çıkarmış dediklerimiz bizim sabittir, muhkemdir, İslam adına sonuçlandırmış düşüncelerdir. Dolayısıyla Allah'ın ayetleri de bizim desteğidir, bizim silahımızdır. Alırız onları, okuruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin üzerine takır takır takır takır takır takır ateş ederiz. İkide bir ayet yazarız. de bir ayet okuruz. Bizi değiştirdi mi? sormayız. Neredeyse hemen herkes bir ayeti okuyup anladığını, kesin olarak o ayetin anlamını kavradığını vurguluyor. Neredeyse. Bir alçak gün olup ben bugün bu ayeti bu şekilde anlıyorum ama yarın kültürüm değişince biraz daha farklı anlayabilirim. Hatta şu anda da eksik anlamış olabilirim. Bakalım arkadaşlar ne düşünüyor? Bu konuda farklı anlayışlar var mı? Bir inceleyeyim. Ona göre aklımın köşesine yazayım. Ona göre bir iyice bir tartırayayım. Ölçeyim, biçeyim. Doğruyu bulmaya çalışayım demiyor. Alçak gönüllü olmuyor. Ayetten benim anladığım bu demiyor. Ayetin anlamı budur diyor. İslam budur diyor. İnsan kendi anlayışına ayetin anlamı budur diyor. İslam budur diyor. Allah böyle diyor diyor. Biraz alçak gönüllü olup bugünkü kürküzürümde ben bunu anlıyorum. Belki yanlış anlıyorumdur. Demiyor. Belki daha doğru bir anlayış vardır demiyor. Kişilerin kendi yorumlarına İslam patenti yapıştırmaları işte bu. Yorumlarını ayetlerin anlamı olarak insanlara sunmaları aslında doğru değil. Kendi anladıkları ayetlerin anlamını insanlara ayetlerin anlamı olarak sunmaları doğru değil. Ben Allah'ın ayetini okudum, bundan şunu anlıyorum. Demesi daha doğru, temelde. Özellikle şunu kavramamız gerekiyor. İnsan olarak bizim, ister ayetlerin mealinden okuyalım, ister Arapça aslından okuyup Arapçamızla anlayalım. Bilelim ki ne yaparsak yapalım anlayışlarımız ins insaniyidir. Yani biz insanca onu okuyoruz, ister bir başkasının çevirisini okuyalım, ister kendimiz çevirelim veya Arapçamızla direkt anlayalım. Fark etmiyor. Anlayışımız insaniidir. İnsani olan anlayışlarımızı İslam olarak vurgulamak yanlıştır. Kesin anlayış olarak vurgulamak yanlıştır. Anladıklarımızı ayetlerin direkt Allah'ın ayeti gönderdiği anlamındaki anlam olarak vurgulamak yanlıştır. Aceleci tavrımızı bir kenara bırakıp, benim bu ayetten anladığım budur demek de yarar vardır. Anlayışlarda ısrarcı olmayı bırakıp, başka anlayışları dikkate alacak kapıları açık tutmak da yarar vardır. Hayatımızın kavşaklarında önceden yanlış anladığımız, yanlış bildiğimiz nice şeyleri değerlendirdiğimizde yarın bugünkü anlayışlarımızın da değişebileceğini düşünmemiz gerekir. Şöyle hepimiz geçmişe doğru bir bakalım. Ne kadar anlayışları değiştirdik? Ne kadar farklı şeyleri farklı şekilde düşünmeye başladık? Hatta aramızda konuşurken şöyle deriz. Gayet tabiri şeydir yani böyle samimi bir tavırla. Ya ben her okuyuşumda, bakın öyle diyoruz, ya ben her okuyuşumda Allah'ın hikmetine bak ki, Allah'ın kitabına her okuyuşumda ufkum daha bir açılıyor, daha farklı şeyler anlıyorum. E yani yarın tekrar okuduğunda yine ufkum biraz daha açılacak, daha farklı şeyler anlayacaksın, öyle mi? Evet. E, o zaman bugünkü anlayışların kesin değil. Haşa böyle öyle şey olur mu? Hemen itiraz ediyor bak. Önce samimi olarak öyle söylüyor, hemen itiraz ediyor arkasından. Öyle şey olur mu? Şimdi de anladıklarım doğru işte. Ya yani ben Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini okuyorum, buna göre söylüyorum. E demin dedin, ne dedin? Her okuyuşumda ufkum açılıyor ve daha iyi kavuruyorum, daha çok iyi anlıyorum, daha çok anlayışlarım değişiyor dedin. Niye gel aldın? Anlayışlarımızda ısrarcı, kesin tavırlı olmak, öncelikle kendimize zarar verdiği gibi anlayışlarımızı ayetlere İslam'a hakim kılmak olarak sonuçlanır. Yani, düşünün, mevcut anlayışlarımızı kesin görmek, artık bundan sonra o ayetleri okurken, onlara anlam verirken kesin anlamış gibi veririz ve İslam'a hakim kılarız, insani anlayışlarımızı. Bu en büyük tehlikedir. Müslümanların bu tehlikeyi görmesi lazım. Yarın hesap günü en ağır imtihanlardan bir tanesi budur. İnsani anlayışlarımızı ayetlere hakim kılarsak, İslam'a hakim kılarsak, Allah katındaki en büyük hesapla karşı karşıyayız. Allah'tan gelmeyen hiçbir şeye İslam patentini yapıştırmamak gerekir. Yani Allah'ın ayeti olmayan hiçbir şeye İslam patentini yapıştırmamak gerekir. Müslümanların görüşleri Müslümanlara aittir. Hatta okuduğumuz ayetinin aslında Allah'tan anladığımız anlamın bizden olduğunu vurgulamamız daha doğru. Müslümanların hukuki görüşleri, Müslümanların ayetlerin olmadığı yerlerdeki Hukuki görüşleri Müslümanlara aittir. Müslümanların inanca dair görüşleri olamaz. İnancın ilkelerini Allah muhkem ayetleriyle bildirir. Bunun ötesine geçmek yanlıştır. Galibi taşlamaktır. İnsanların ürettikleri sanat, edebiyat, bilim konuları insanlara aittir. İslam ile bütünleştirmek yanlıştır. İnsanların yaşamları insanlara aittir. İnsanların yaşamlarını İslam ile bütünleştirmek, kutsamak yanlıştır. Müslüman hukukçular, Müslümanların tarihi, Müslüman şairler, Müslüman hikayeciler, Müslüman romancılar, Müslüman yazarlar, Müslüman tıpçılar, Müslüman bilim adamları, Müslüman müzisyenler diyebilirsiniz. Bunda bir mahsuru yok. Hatta Müslüman hukukçuların tarihi diye anlatabilirsiniz, müştehitlerin tarihini. Müslümanların yaşam hikayelerini Müslümanların tarihi diye anlatabilirsiniz. Edebi alanda Müslüman şairlerden, hikayecilerden, romancılardan bahsedebilirsiniz ama... Müslüman şairler, Müslüman hikayeciler, Müslüman romancılar diye anlatırız. Müslümanların her alandaki düşüncelerini, üretimlerini Müslümanlara mal ederek anlatabilirsiniz. Tarihini yazabilirsiniz. Ama bütün bunları İslam'a mal edemezsiniz. Zira bunların İslam ile hiçbir ilgisi yoktur. İslam devleti diye bir şey olmaz. Kur'an'a bakınız. Bir tane devlet kurma ile ilgili ayet olmadığı gibi... Ey Müslümanlar! Birinci göreviniz devlet kurmaktır diye de bir ayet yoktur. Ancak Allah iktidardan, iktidar nimetinden söz eder. Allah Müslümanlara devlet kurmayı nasip edebilir. Hatta onlara iktidar nimeti veririz ve imtihan ederiz de diyebilir. Müslümanlar böyle bir sonuca ulaştıklarında Müslüman olarak nasıl davranacaklar? Allah bunun kurallarına ayetlerde belirtir. Yani insanlar iktidar olunca nasıl davranacaklar? Nasıl adaleti sağlayacaklar? Nasıl hak ve hukuku gözetecekler? Bunun kurallarını Allah belirtir. Müslümanların kurduğu devlette Müslüman yöneticilerin zaafları, eksiklikleri, yanlışları olabilir. Adaletten saptığı yerler olabilir, zulmettiği yerler olabilir. Böyle bir durumda bizler Müslümanların kurduğu devleti İslam devleti tanımlamasıyla tanımlarsak kutsanmış oluruz. Eksiklerini, zaaflarını, yanlışlarını, zulme sattıkları yerleri de İslam'dan saymış oluruz. Müslümanların kurduğu, kuracağı hiçbir devlet İslam patentiyle şereflendirilmez. Çünkü onu Müslümanlar kurar. Müslümanlar yönetir ve onlar insandır. insani zaaflar taşır. Eğer biz İslam patentiyle şereflendirirsek, bunu yaparsak o devletin bütün zaaflarını, eksikliklerini, yanlışlarını İslam ile bütünleştirmiş oluruz. Bu bağlamda İslam ekonomisi, İslam sosyolojisi gibi tabirler de yanlıştır. Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde Müslüman toplumlarda ekonomi, sosyoloji gelişebilir. Bu konudaki görüşler gelişebilir. Müslüman sosyologlar, Müslüman ekonomistler olabilir. Hukukçular olabilir. Ancak İslam ekonomisi, İslam sosyolojisi alanlarında kitap yazanlara baktığımızda, böyle tabirlerle kitap yazanlara baktığımızda, İslam'ın hükümlerinden çok Müslüman ekonomistlerin, sosyologların görüşlerinin tartışılığını göreceksiniz. İran'da devrim oldu. Bir İranlı yazar, İslam ekonomisinde kitap yazdı. İki ciltlik, Kalın. 400 sayfadan 800 sayfaya Ne kadar öyle bir şeydi. 70 yıllarda çıktı. Müslüman ekonomistlerin görüşlerini tartışıyor. Ve adına da İslam ekonomisi diyor. İnsanların görüşleri İslam olur mu? Müslüman ekonomistlerin, sosyologların görüşlerinin İslam'la ne ilgisi var? Aynı şekilde İslam'da siyaset başlığı açıp, bakın İslam'da siyaset diyor. Siyaset başlığı açıp bir Müslüman yöneticinin nasıl olması gerektiğini ayetlerden yapacağımız alıntılarla anlatacağımıza, Müslüman yöneticilerin hayat hikayelerinden örneklerle yaparsak ve adına da İslam'da siyaset dersek olmaz. Ama siz İslam'da siyaset diyorsanız, alırsınız bu konuda kaç tane ayet varsa arka arkaya yazarsınız, bu da 3-5 sayfayı geçmez. Ayetlerin dışında fikirler yazıyorsanız, düşünceler yazıyorsanız, o ayetlerin anlamlarını dahi yazmış olsanız, uzatmış olsanız, açıklamış olsanız, olmaz. Çünkü o açıklamalar insanidir. Elbette tarihimizde Müslüman yöneticilerin güzel örnekleri vardır. Yani her Müslüman yöneticinin çok kötü örnekleri yok. O kadar güzel örnekleri var ki ama bunlar o insani. Örneklerdir. İnsanların ortaya koyduğu Müslümanca tavırlardan kaynaklanan örneklerdir. Bu İslam değildir bakın. Müslümanın kendi içinden gelen duygularıyla yaptıkları örneklerdir. Onları İslam diye sunma yerine Müslümanların güzel örnekleri diye sunmakta yararlıdır. Ve örneklerden de istifade etmekte yararlıdır. Konuları genişletebiliriz. Ancak işin özü insani değerlerle Allah'ın gönderdiği dini bütünleştirmek yanlıştır. İnsanın ilahlaşma eğilimi olan bu tür davranışlardan sakınmak Müslümanların temel düsturu olmalıdır. Ne yazık ki Müslümanlar yenik düştükten sonra geçmişlerini kutsamak adına tarihlerinin, bilimlerinin, hukuklarının, felsefelerinin önüne İslam kelimesi getirmişlerdir. Dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı işte kendilerini üstün tutabilmek için İslam kelimesine sarılmaları yanlıştır. Müslümanlar ancak Allah'ın ayetlerini doğru anlayarak saldırılara karşı kendilerini koruyabilirler. Düşüncelerin önüne İslam patenti koyarak değil. Doğru anlayıp doğru bir şekilde anlatırlarsa her türlü saldırıya karşı koyabilirler. Hatta ayetlerin yaptığı gibi Nasıl ayetler inerken Yahudilerin, Hristiyanların, putperestlerin düşüncelerinin inançlarına darmadan, eksiz sorgulamayla iyi ayetlerin mantığını iyi anlayan bir Müslüman da bugün önüne çıkan her düşüncenin, her felsefenin mantığını, iradesini, hükümlerini darmadan edebilir. Yeter ki ayetlerin mantığını anlasın. Allah bize dinini anlamayı, haddimizi bilmeyi öğretsin inşallah. Kul olduğumuzun bilinciyle hareket ettiğimiz müddetçe Huzurdaki hesabımızın kolay olacağının bilincinde olmayı nasip etsin inşallah. Kendi üretimlerimize İslam dememeyi nasip etsin inşallah diyor ve bugünkü sunumu bitiriyorum inşallah. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.